Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Salak suresi Medine'de nazil olmuş surelerdendir. Bir, ey Peygamber, kadınları boşayacağınız zaman onları iddetleri içinde boşayın. İddeti de sayın. Rabbimiz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmalara hali bir yana onları ellerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın zıdodudur. Kim Allah'ın hududunu aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilmezsin, Belki Allah bunun ardından ...bir durum peyda ediver. Önce şeref ve olarak... ...Hazreti Peygamber'e ithal edilir. Sonra da hitap... ...buna bağlı olarak ümmete... ...yöneltiliyor. Östen gelen rivayette... ...Anistelatü Vesselam... ...hastayı boşadı da... ...bu ailesinin yanına gitti. Bunun üzerine allah Teala... ...ey Peygamber... ...kadınları boşayacağınız zaman... Onları müddetleri içinde boşayın ayetini indirdi. Aleyhissalatü Vesselam'ı geriden çünkü oruçtan ve ibadet eden bir kadındır. Senin cennetteki hanımların ve eşlerin arasındandır denildi. Evet. Aleyhissalatü Vesselam'ın haftayı boşayıp sonra geri dönmüştür. Halimden gelen rivayette Abdullah İbni Ömer ona hayırdayken hanımını boşadığını haber vermiş. Hazreti Ömer bunu peygambere anlatınca aleyhissalatü kızarak geri dönsün temizleninceye kadar onun ikanında tutsun. Son adet görüp temizlensin o zaman onu boşanmak istiyorsa kendisini boşasın buyurmuştur. İşte Allah'ın emrettiği iddet budur. Buyurdu. Apaçık hayasızlık yapmaları hali bir yana onları evlerinden çıkarmayın. İddet müddetince dışarı çıkarmayın. Kadın iddet gördüğü sürece kocasının evinde kalma hakkına sahiptir. Kişi onun evinden çıkaramaz. Ayrıca kadının da kocasının önünden çıkması caiz değildir. Çünkü kocalık hakkı bakımından o, bununla kayıtlıdır. Bunlar Allah'ın hududları dinin yasaklarıdır. Kim Allah'ın hududunu aşarsa şüphesiz kendisine sürülemiş olur. 2 ve 3 surelerini doldurdukları vakit Onları ya maruf ile tutun veya onlardan maruf ile ayrılın. İçimizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu Allah'a lahiret gününe iman etmekte olanlara verilen evliktir. Kim Allah'tan korkarsa ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a tevettür ederse o kendisine yeter. Şıkıştı Allah emrini yerine getirendir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü var etmiştir. İddet gelen kadınlar Suriyami doldurdukları vakit İddetin sonuna yaklaşınca Ama ittet bütün henüz bitmediği sırada koca karısını tutmaya karar verir ki bu nikahın masumiyetine bir dönüş ve eski şekilde nikahını sürdürme demektir. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Eğer dönmeye karar vermişseniz bu konuda iki kişiyi de şahit tutun İşte bu Allah'a ve iman etmekte olanlara verilen büyüktür. Kim Allah'tan korkarsa ona çıkışları ihsan eder. 4 ve 5 kadınlarımızdan adetten kesilmiş olanların iddeti, eğer şüphe ederseniz 3 aydır. Henüz adet görmemiş olanlar da böyle. Yede kadınların suresi ise yüklerini vaat etmeleridir. Kim Allah'tan korkarsa o işinde bir kolaylık halk eder. Bu Allah'ın emridir. O'nu size indirmiştir. Kim Allah'tan korkarsa onun kusurlarını örter ve ecirlerini büyütür. Rabbim Sübhanahu ve Teala yaşlılık nedeniyle adetten kesilmiş olan kadınların ücret miktet nücretini adet gören kadınlarla ilgili olarak Bakara suresinde belirttiği gibi üç temizlik üzerine üç ay olduğu belirtilir. Henüz adet yaşına erişmemiş olan küçük kızlarında adetten kesilmiş hanımlar gibi üç ay iklet beklemeleri bildirilir. <Gülüyor> 6 ve 7 Onları gücümüzün yettiği kadar ikamet ettiğiniz yerin bir kısmında oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, yüklerini koyuncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için emzirirlerse onlara ücretlerini verin. Aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer güçlüğe uğrarsanız, çocuğu bir başka kadın emzirir. Eli geniş olan, genişliğine göre nafaka versin. Rıfkı kendisine daraltılmış bulunan da nafakayı Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah, kimseyi kendisine verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah güçlüğün ardından bir kolaylık ihsan eder. 8, 9 ve 10 ve ve onun peygamberlerinin emrinden uzaklaşıp azmış nice kasaba halkı vardır ki, biz onları şiddetli bir hesaba çekmiş. Ve görünmemiş azaba çarptırmışlardır. Onlar yaptıklarının karşılığını satmışlardır. İşlerinin sonu ise hüsnan olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. En iman eden akıl sahipleri Allah'tan korkun Allah size gerçekten bir zekir indirmiştir. İman edip salihinden işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için sizi Allah'ın apaçık bildiren ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih salihinden işlerse, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirir. Orada ebediyen kalırlar, Allah ona gerçekten güzel bir rüzgün vermiştir. Allah subhanahu ve teala emrine muhalefet eden, peygamberini yalanlayan, ve koyduğu şeriattan başka yollara girenleri tehdit ediyor ve geçmiş milletlerin başına gelen halleri haber veriyor. İnanamadık salih amel işleyenleri karanlıktan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın af bildiren ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdik diyor. Peygamber kelimesi bedeli ihtimal olarak mansup okunmuştur. Çünkü zikri tebliğ peygamberdir. Kim Allah'a inanır, savihanen işlerse, ona altlarından ırmak karakan, cennete gendirir. 12. Allah, yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratmış olandır. Allah'ın buyruğu, bunlar arasında iner durur. Ki Allah'ın gerçekten her şeye kadir olduğunu, Allah'ın gerçekten her şeyi inmeyle kuşatmış olduğunu biliyorsunuz. Allah subhanahu ve teala, yüce kudretini ve muazzam hakimiyetine haber vererek bunun Allah'ın koyduğu sapasağlam dini saygıyla karşılamak için bir neden olmasını bildirir. Allah yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratmış olandır. Nuh Aleyhisselam'ın dininden de onun kavmine görmediniz mi? Allah'ın göğü yedi kat olarak nasıl yarattığını duyurmaktadır Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim bir topraktan herhangi bir şeyle zulmederse ona yedi kat yerden bir halka vurulur buyurmuştur. Bu surede burada bitti. Allah subhanahu ve teala bu surenin faziletiyle bizleri faziletli kılsın. Kabirde bir nur bir kazık yüresin. Elhamdülillahi ablamam.